Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Salıncak Dördüncü bölüm. Yazan Bülent Haşim Yanar. Yöneten Semih Sergen. Yapımcı Metin Özsekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Sema Aybars, Nuran Ümit Sergen, Etem Alpay İzbırak, Selma Ayşenil Şamlıoğlu, Elif Pınar Yığıcı, Kayhan Sinan Kaya.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 Biraz daha düzeldi mi Elif? Her yere ağrıyormuş Etem. Sabahtan beri başım diyor, başka şey demiyor kız. Zaman geçirmeden hastaneye götürsek mi dersin? Ah kendine sordum bugün. Hastaneye gidersek dayak yediğinin ortaya çıkacağını söylüyor. Haklı. Öyle de kötü vurmuşum ki. Ah, Kızacaksın ama zaman zaman bu kızın senden de benden de aklı başında olduğunu düşünüyorum. Vazgeç şu inadından. Gel okutalım bu kızı etem ha. Ben de aklı başında değil demiyorum hanım. E artık okumasına gerek olmadığını söylüyorum. Hepsi bu. Bunca yıldır hem okul hem ev işi yorulmuştu. E dinlenir hiç değilse. İçi içini yerken dinlenir mi insan etem efendi? Bırak şimdi bunları. Bırak. Bırak da beni dinle. Emekliliğimin dolup dolmadığını hesaplattım bugün. E ee? Çoktan dolmuş meğerse. ...fazladan çalışıyormuşum da haberim yokmuş. Aa, çalışmanın fazlası mı olur bey? El kapısında çalışmaktan bıktım artık. Bundan böyle kendi işimin başına geçeceğim. Bu yaştan sonra ne yapacaksın ki? Ah, ne mi yapacağım? Gel hele gel şöyle yamacıma otur önce. <gülüyor> Pek keyiflisin. Nasıl keyifli olmam Nurhan? Nasıl keyifli olmam? Bunca yıldır çalışıyorum. İlk defa aklıma geldi emekliliğimi hesaplatmak. ...farkına varmadan yorulmuşum demek ki. Biraz da rahat edeyim diyorum. Nereden bulacaksın dediğin gibi rahat şey Ethem? Kararımı verdim hanım. Bir haftalık izin aldım, yarın sabahtan köye gidiyorum. Aa, bu acelen niye ayol? Kesemize uygun bir bahçe bulabilirsem hemen emekliliğimi isteyeceğim. Ay, bunca yıldan sonra köyde ne yapacağız? Hadi biz orada doğup büyüdük, çocuklar ne olacak? Görüyorsun haftalardır bir haber alamadık Orhan'dan. Belli ki bir şeylerden korkuyor. Dönse bile adalete hesap vermesi gerekecek. Neyi değiştirecek ki gidişimiz? Burada yakasına yapışan kanunlar... ...orada verin gitsin mi diyecek. Elif'i düşünsene sonra. E, Elif'i okuldan aldık bir kere. Aman inat etme etem. Okutalım şu kızı ne olursun. Hiç değilse lise diplomasını alsın eline. Elif konusunu boş yere düşünme. Zaten köye götürmeyeceğiz onu. Aa, şaşırdın mı sen? Bir başına ne yapacak buralarda? Yalnız kalacağını da nereden çıkardın? Taşınmadan önce evlendireceğiz Elif'i. Ay ha deyince evlenir mi Ethem? Daha çocuk sayılır Elif. Hani isteyeni olsa hadi neyse diyeceğim ama o da yok. <gülüyor> Gazete ilanı ile evlendirecek değilsin ya kızı. Tuhaf tuhaf konuşma kadın. Kayhan ne güne duruyor. İşini kurdu, iyi de kazanıyor. Hiç değilse yabancıya gitmemiş olur, fena mı? ...ne oldu ne olacak diye gözümüz arkada kalmaz bizim de. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun gibime geliyor bey. Bakalım Kayhan ne diyecek bu işe? Kız ne diyecek? Ne diyeceği kaldı mı Nurhan? Bugün konuştuk İsmet'le. Onlar da düşünüp taşınıp en iyisinin bu olacağına karar vermişler. Kayhan da tamam demiş zaten. E sen ne dedin peki? E ne diyecekmişim? Kayhan'dan iyisini bulacak değiliz ya... Ay bu kız ne düşünür acaba diye hiç aklına getirmedin mi Ethem? Kafamı kızdırmaya başladın ama ha. Bunca zamandır ona mı danışıyorum karar verirken? Olur dedim Ismet'e. İstese de istemese de Kayhan'la evlenecek. Başka yolu yok bunun. Akşam konuş Elif'le de haberi olsun. Ah ah ne söyleyeceğim kıza. Hala ne söyleyeceğini öğrenemedin mi Nuran? Kayhan'la evleneceksin diyeceksin. Hepsi bu kadar anladın mı? Hepsi bu. ...öyle sormak, ağız yoklamak falan yok. Elif. Elif. Uyudun mu kızım? Sen miydin anne? Gelsene içeri. Ay Allah elektrik düğmesini bir bulabilsem kızım. Aşırı yakma ne olur. Aa, ağlıyor musun sen? Ha? Her yanım ağrıyor anne. Başımı kaldıramıyorum. Ah, o da pişman şimdi ama kızım. Bu nasıl pişmanlık anne? Okula yollamadıktan sonra ne anlamı var pişman olmasını? Ah Elif'im Elif'im ağlama ne olur kızım zaman geçer boşuna üzüldüğünü anlarsın sen de. Boşuna mı? Kafamdaki hayaller mi boşunaydı söylesene. Orhan abim okulu bitiremeyince ne kadar üzüldüğünüzü gördüm. Sizi güldürmek için çalıştım önce. Doktor olup seni iyileştirmek istemem miydi boşuna olan? <gülüyor> ah, baban emekliye ayrılıyor Elif. Ayrılsın. Bir masrafım olmazdı ki. Gerekirse yürüyerek gider gelirim. Otobüs parası bile almam sizden. Köye taşınacakmışız. Okula gitmedikten sonra ne değişir ki? Ha köye gitmişiz. Ha başka bir yere. Sen gelmiyorsun ama. Gelmiyor muyum? Evet. Evlendirecek seni. Yok dünyada olmaz. Siz nereye isterseniz gidin. Gerekirse amcamlarda kalırım. Çalışır kendi paramı kazanırım ama evlenmem. Amcanlar Kayhan'ı istemişler seni. Baban da olur demiş. Ne? Kayhan abimle mi evlenecekmişim hemde. Şaşırdın mı anne? Düşünsene bir. Olacak şey mi şu söylediğin? Bana söyleyecek bir şey bırakıyor mu ki kızım? Olmaz anne. Ne Kayhan bile ne de bir başkasıyla. Kimseyle evlenmiyorum ben. Sizinle köye git. Konuştun mu Nuran? Konuştum konuşmasını ama. Aması neymiş? Aman anlamaz gibi konuşma bey. Bunca yıldır öz abisi gibi gördüğü insanla evlenmesinin kolay olacağını mı sanıyorsun? O kadarını bilmem ben. Bir çay daha koysana bana. Peki. Kaçta kalkacaktı otobüsün? Daha var meraklanma. Kahvaltıda mı yapmayacak bu kız? Gözünü seveyim, üzerine varma daha fazla. Of, of ödüm patlıyor bir şey olacak diye. Nurhan! Aç! Benim Selma! Ya senin evde olduğundan haberi yoktur onun da. Sen otur, ben açarım kapıyı. Aa! Ethem abi, daha gitmedin mi işi bir haftalık izin aldım. Köye gideceğim bugün. Hayırdır, nereden çıktı bu köy meselesi? Gel hele, er gel kahvaltı ediyorduk bizde. İsmet anlatmadı mı sana? E, onun bana bir şey söylediği var mı ki? Aa, yabancı gibi uzakta durmasana Selma. Sofraya otur, hadi. Ben kahvaltı yaptım ama bir çay içeyim bari. Dur dur dur ben getiririm bardağı. Elif hanım kahvaltı etmeyecekmiş. O bardak temiz. Canımı sıkkın yoksa? Ay kötüyüm diyor. Ha, düzelir, düzelir. E, ee, etem abi köye gideceğini söylüyordun. Hemen emekliliğini mi isteyeceksin yoksa? Fazla zaman geçirmeye gerek yok artık. Fabrikadan telefon edip bilet ayırttım <gülüyor> otobüsten. Allah'ın izniyle akşama kasabada olurum. Ondan sonrası da kamyon mu olur başka bir araba mı? Bulunur işte şansa kalmış. Ne de güzeldir bizim oraların havası şimdi. Elimize geçecek para az çok belli. Başımızı sokacak bir ev yaptırırız nasıl olsa. Ama biraz toprak almak lazım. Ah, ah. Yıllardır söylemez miyim aynı şeyi? Hazır tarlaları satmasaydınız buraya yerleşirken... ...bir kenarda dursaydı onlarda ne var? O zaman öylesi gerekiyordu işte. Bir gidip göreyim oraları. Nasılsa bize de iki karış tarla bir karış bahçe satacak birileri çıkar koca köyde. Çok kalır mısın? Azıço, bütün iznin bir hafta hanım. İki günü de yolda geçecek zaten. E bir hafta dediğin nedir ki? Tarla bahçe işleri için hemen pey vermesen diyorum. Senin He? aklın pek yapmadı bu işe biliyorum ama... ...başka bir yol kalmadı Nuran. ...iyi kötü toprağımız olur yeniden... ...eker biçer geçinip gidersin. Hayır demem o değildi bey. <gülüyor> hani diyorum emekliye ayrılınca... ...evrüne ne geçeceği belli değil yani ne de olsa... ...biliyorsunuz. E, bu ev de işte. vardı ha. E, şimdi konuşmak için erken ama... E, ...hani e, diyorum ki İsmet'le bir konuşsanız... ...bu ev meselesini... Ne, ...ne de olsa çocuklar evlenince... ...onlara da oturacakları bir ev varanacak. E, burası olursa... ...uzağa da gitmemiş olurlar diyorum. Kayhan gece yarılarına kadar çalışıyor. Gözümüz üzerlerinde olur hiç değilse. Hele köye gidip geleyim. Hepsinin bir çaresini buluruz Selma. Aklıma geldi de bir söyleyeyim dedim. E başka bir niyetim yok. Sakın yanlış anlamayın. Ha, siz durun ben açacağım. Bakarsın yine kapıya gelmiştir. O zibidi olan. Ay, i̇nşallah o değildir. Çocuğu geldiğine geleceğine pişman eder şimdi. Ama sen de bir tuhafsın Nuran. ...çocuk dediğin koskoca delikanlı haddini bilsin biraz. Durup dururken kızın adını çıkardı canım. Aa masum bir ziyareti ama büyüttünüz siz de. Mahvolduk. Mahvolduk Nuran. Ne oldu bey? Ay yüzün sapsarı. Kimmiş gelen? Niye susuyorsun Etem abi? Kötü bir haber mi aldın yoksa? Orhan. Orhan tutuklanmış. <Gülüyor> İzmir'de birine eroin satarken yakalanmış. <Sessizlik> bakalım çocuklar, elinizi çabuk tutun. Akşama kadar pırıl pırıl olmalı bu araba. Elif? Ee, ne işin var burada? Hayırdır? Yüzün de bir tuhaf. Evde bir şey mi oldu yoksa? Aa, dur bakayım. Gözün mü ararmış senin? Dudanın da şiş. E, söylesene, ne oldu Elif? Babam... Aa, çıldırmış olmalı amcam. ...konuşmak için gelmiştim ama... ...çok işim var anlaşılan, ben gideyim. Buranın işine bakma sen. Bekle de ellerimi silecek bir bez bulayım, olur mu? Ee? Bana söyleyeceklerin var anlaşılan. Evet, vardı ama... ...seni anlamadığımı zannetme. Hadi çıkalım buradan da Rahatça konuşabileceğimiz bir yere gidelim Acıyor mu? Önemli değil Önce bir eczaneye gidip pansuman yaptıralım istersen Olur Ama Babam kızmasın sonra Amcam köye gitti ya bugün ...belki de gelmez artık. Bir haftalık izni var. Hepsi bu Elif. Niye gelmesin? Doğru ya... ...bir hafta kalıp... ...gelecekti. Unutmuşum. Sen... ...gerçekten iyi misin Elif? Bir tuhaflık var sende. Yok. Yok bir şey. Bak... ...evlenmek istemediğini biliyorum. Hele benimle evlenmeyi aklından bile geçirmediğinden eminim Elif. Doğrusunu istersen... ...ben de hiç düşünmemiştim böyle bir şeyi. Ama hastanede seninle birlikte beklerken ne bileyim bir anda farklı duygularla doldu için, Onca sıkıntının içinde dimdik duruşunu beğendim belki. Belki de zamanın nasıl geçtiğini anlamadan saatlerce konuşabilmemiz etkiledi beni. Ama istemiyorsan söyle açık açık. Karşı çıkarım evlenmemize. Kimse de zorla evlendiremez bizi. Bilmem ki. Her tarafım ağrıyor. Hemen bir hastaneye gidelim istersen. Gerek yok. Geçer nasıl olsa Babam alacağı tarlayı birkaç gün içinde bulur değil mi? E şimdi olmasa bile sonunda bulur mutlaka Eskiden şehre taşınanlar köydeki mallarını satıyorlarmış bizim oralarda Babamların köye taşınması ne kadar zaman alır Kayhan abi? Belli olmaz ki Emekli ikramiyesinin eline geçmesini bekleyecekler önce Sonra bir de ev yaptırılacak köyde ...ne de olsa altı yedi ayı bulur bütün bunlar. Neden sordun? Daha önce olsa diyorum. Bir an evvel gitseler buralardan. E neden? İçim sıkılıyor artık o evde. Kötü bir şeyler olacak sanki. Elimde olmadan bir korku çöküyor üstüme. Geceleri boğulacak gibi oluyorum. Hadi boş yere düşünme bunları. Canın sıkılmış senin. Baban gelene kadar kendini toparla biraz. Ben... Eve gideyim artık. E, eczaneye gidecektik hani. E, pansuman yaptıracaktık. Yok annem merak eder. Şey. Onlar. Köye taşınmadan. Evlensek diyorum. E, kabul ediyor musun yani. E, doğru mu bu Elif. E, gerçekten istiyor musun evlenmeyi. Evet. Hem okula da gitmem. Senin haberin olmadan sokağa bile çıkmam Kayhan abi. <gülüyor> Bırak bunları şimdi. ...nenem hastayken... ...en çok çocukluğunu özlüyordu hatırlıyor musun? <gülüyor> Geçmişi yaşıyordu sanki. Bana çam ağacının dalına kurdukları salıncağı anlatırdı her seferinde. Bana da anlatmıştı. Uçurumun kenarında duran kocaman bir ağaçmış. Hatırlıyorsun. Hatırlamaz mıyım? Öyle çok özlüyorum ki onu. Ben de. Nenemin... ...o ağaçta sallanırken yaşadıklarını daha iyi anlıyorum şimdi. Nasıl yani? Her sallanışta boşluktan aşağı düşeceğini hissedermiş nene. Ama düşmezmiş. Her ileri gidişte yamacın ortasında bulurmuş kendini. Şimdi düşüp öleceğim diye korkarmış. Her geri gidişinde şükür kurtuldum diye sevinirmiş ama... Bir gün arkadaşları gittikten sonra saatlerce sallandığını... ...bir daha da hiç salıncağı binmediğini biliyor musun? Bundan hiç söz etmedi bana. Artık çocuk olmadığını anlamış. Boşlukta gidip gelirken... ...bir de yaşamanın... ...ama ne olursa olsun yaşamanın... Ne kadar güzel olduğunu. Bunu duymamıştım. Ben hiç doya doya salıncağa binemedim biliyor musun? <Gülüyor> Salıncak adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci ve son bölümde buluşmak dileğiyle.